Ey Muhammed yoksa onu Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar de ki eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım.